Günümüzün Kara Sevdalıları Yüksek düşünceleri, yüce gayeleri, büyük ve evrensel projeleri ancak her zaman yüksek uçabilen, uzun soluklu, yürüdüğü yolda hız kesmeden yürüyen, durduğu yerde kararlı duran, uhrevi zevklerle gerilmiş kara sevdalılar gerçekleştirebilir. Şimdilerde bizim şuna buna değil, bu seviyede düşünen, inanan, düşüncelerini hayata geçirerek önce kendi milletini, sonra da bütün insanlığı aydınlığa çıkarıp, onların hakla buluşmalarını sağlayabilen, kendini hakikate adamış ruhlara ihtiyacımız var. Düşünülmesi gerekli olan şeyleri düşünüp, bilinmesi icap eden şeyleri bilen, bildiklerini hemen pratiğe dönüştüren ve bütün ölü ruhları yeni bir bağ badel mevte hazırlama azmiyle suru dudağında israfil gibi kezen, gezip her yerde herkese hayat üfleyen, ifade kabiliyeti var ise beyan gücüyle, eli kalem tutuyorsa kalemin diliyle, bidiyata açıksa herhangi bir sanatın desen ve çizgileriyle şairse şiirin sihriyle müziği değişik beste ve namelerin büyüsüyle her zaman ruhunun ilhamlarını haykıran her fırsatta iç ihsaslarını seslendiren dili gönlünün derinliklerine bağlı gönlü de ...samimiyetle çarpan... ...en yüce hakikate adanmış ruhlara... ...bu kahramanları... ...sahnedeki örnekleriyle değerlendirecek olursak... ...bunlar hacca gidiyor gibi dünyanın dört bir yanına seyahatler tertip eder... ...seyahatlerini hicret ruhuyla taçlandırır... ...uğradıkları herkese hal ve gönül diliyle bir şeyler fısıldar... ...çevrelerine... Hep sevgi mırıldanır. Karşılaştıkları ruhları sevgiye uyarır ve yürür. Sinelere sevgiden tahtlar kurarlar. Dirilir onlar sayesinde muhabbete susamış ruhlar ve dinler onları bütün dirilen gönüller. Hem bu duyguyla göç edenler, hem de onları kabullenenler, her türlü dünyevilikten uzak ve tamamen ihlas edalıdırlar. Söyleyenle dinleyen, özündeki ruh ve manayı sergileyenle onu temaşa eden, elinde hayat kasesi taşıyanla toparlanıp kendine gelen ve destekleyeniyle desteklenen arasında herhangi bir çıkar ilişkisi vahis mevzuu olmadığı gibi Allah rızasının dışında herhangi bir mülahaza da katiyen söz konusu değildir. Bu derin ve gönülden münasebetler, tamamen evrensel insani değerlere dayanmakta ve bu değerlere karşı duyulan müşterek saygıdan kaynaklanmaktadır. Bizler, yakın geçmişimiz itibariyle, sağlam bir ruh köküne bağlı bulunduğumuzu, Tarih boyu pek çok yüksek medeniyetler kurduğumuzu bütün bütün unutarak mazisi olmayan bir millet görünümü sergilemeye başladık. Dahası bir kısım komplekslere girerek kendimizi de geçmişimizi de inkar ettik. Hatta bazılarımız itibariyle milli kimliğimizden utanır hale geldik. Böylece her gün... Biraz daha kendimizden uzaklaşarak adeta yabancı değerler bağımlısı olduk. Şanlı geçmişimiz itibarıyla her zaman düşünen, konuşan, kendini ifade eden, uğradığı her yere inanç ve estetik telakkilerini aksettiren abideleriyle tarihin yad cemili olmuş bir milletin evet bu ölçüdeki bir bilinirliğin, şehametin, ihtişamın zirvelerinden, bilinmezliğin, tanınmazlığın, saygı duyulmazlığın, çukurlarına yuvarlanması ne hazindir. Bu millet, böyle hazin bir duruma müstehak değildi. Ve bu meşkum durum, ilelebet böyle sürüp gidemezdi de, o, o, Şimdiye kadar 50 defa ölüm çukurlarını Allah'ın izniyle diriliş şehrahlarına çevirmiş, 50 defa inkıraz gibi görünen durumları yenilenme vesilesi gibi değerlendirmiş ve her zaman olağanüstü bir performans göstererek bir kısım beden insanı menfaatçiler, gününü gün etmek isteyen çıkarcılar veya milli ve dini değerlerimizi inkar eden küfür yobazları istemeseler de Aydınlık geleceğe yürüme adına yepyeni yöntemler geliştirmiş ve hemen her sarsıntıdan sonra bir kere daha ''Vira Bismillah'' deyip ayakları üzerine doğrulmuş, kendine ait duyguları ve düşünceleriyle yeniden dört bir yana açılabilmiştir. Şöhret uşandan uzak, her türlü alayış ve gösterişe kapalı, tevazu ve mahviyetle kanıtlı, sadakat ve emniyet edalı, nefsani arzular karşısında da fevkalade mukavemetli bu hamiyet erleri, atalarından tevarüs ettikleri tarih şuuruyla, dini ve milli değerlerimizi dünyaya tanıtmanın havarileri olmuş ve tıpkı ilkler gibi, girdik rehi sevdaya diyerek, zahmeti rahata tercih edip, çağın en önemli hadiselerinden birini gerçekleştirmişlerdir. Bugün dünyanın dört bir yanında kızaran güller, renklerini bu ay yüzlülerden ve bu ay yüzlülerin ruhlarında taşıdıkları manalardan almakta, içtimai coğrafya onların düşünce kaneviçelerine göre, Ça edalı bir dantela gibi örgülenmekte Ve bütün insanlık adeta onların kadim fakat eskimeyen bestelerine mırıldanmakta Bu tertemiz duygu ve düşünceler mebde'lerine ait görüntüleriyle küçük birer damla gibi görünseler de işin ruh ve manasını kavrayabilenlerce Her zaman değişik varidatla köpüren engin denizler mahiyetindedirler İşin tabiatının gereği, belli süre sadece kendi çevrelerini aydınlatmakla meşgul görünen bu ışık süvarileri, şimdilerde hakiki derinlik ve ruh güçlerini öne çıkararak, tıpkı yağmur yüklü bulutlar gibi, sevinç olup, neşe olup, ümit olup, sevgi olup, şakır şakır her yana boşalarak, muhabbete, hoşgörüye, susamış kupkuru gönülleri, cennet bahçelerine çevirme humması yaşıyorlar. Denebilir ki bugün yeryüzü, bir baştan bir başa, onların saçtıkları tohumlarla yeni bir bahara hamile, ve bir kutlu viladet heyecanı içinde, tekmel insanlıkta böyle bir oluşumun, hissi kable-l-vuku esintileriyle gelen, bisharetlerle coşkun mu coşkun, sesler, nameler, farklı farklı olsa da, Vicdanlarda duyulup sezilen hep aynı mana ve seherlerde esen yerler Eyyub'a hayat ırmağından bir ses, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden İbrahim'i bir koku duyurmakta. Bu bizim son bir kere daha geriye dönüşümüz, hakiki konumumuza yürüyüşümüz sayılabileceği gibi bütün insanlığa alternatif bir diriliş mesajı da sayılabilir. Aslında bugün değişik milletler de ümit adına böyle bir meltem beklemekteydi. Ne mutlu böyle bir meltemi harekete geçirecek olan merkezdeki kutlulara. Ne mutlu bu diriliş esintilerine karşı sinelerini açıp bekleyenlere. Biz sevgiye açık ve kendilerine insani değerler abidesini ikame etmeye adamış bu kahramanlarla bir gün mutlaka dünyanın renk ve deseninin değişeceğine ve insanlığın rahat bir nefes alacağına inanıyoruz. İhtimal geleceğin dünyasında insani düşünce son bir kere daha ışığını onlarla parlatacak. İnsani emeller onlarla realize edilecek ve ütopyalara inat pek çok hülya onlarla gerçekleşecektir. Evet, bir gün bütün bunlar mutlaka olacak ve mevsimi gelince o gönlü boş, talihi karanlık kimseler bu aydınlık ruhlar karşısında diz çöküp af dileyecek ve ettiklerine nadim olup ağlayacaklardır. Ne var ki kaçırdıkları fırsatları da hiçbir zaman telafi edemeyeceklerdir. Keşke duyguları süfli, düşünceleri azgın, tavırları da haşin bu kaba ruhlar bir yakın gelecekte, çaresiz vicdan azabıyla kıvranacakları gün gelmeden, hakperestlik ve kadir şinaslık duygularına sığınarak biraz daha insaflı olabilselerdi, insaflı olup yarınlarını karartmasalardı. Günümüzde fedakarlığın sahabeycesiyle dört bir bucağa, Yedi cihana yetişmeye çalışan ve her zaman yaşama tutkularını baskı altına alıp yaşatma hisleriyle hareket eden ve hareket ederken de gösterişe alayişe girmeyen, her halleriyle tevazu ve mahviyet diyen bu esatiri kahramanlar, bütün olumsuzluklara rağmen o hiçbir zaman dinmeyen aşk kuşevleri, sürekli köprüp duran himmetü heyecanları ve insanlığa hizmet ile tarihte emsali az görülmüş bir civan mertlik sergilemekte, uğradıkları herkese gönüllerinin dilinden bir şeyler fısıldamakta, her yere taze fideler dikip her yanı cennetlere çevirmekte ve her zaman canlı her zaman hızlı, her zaman müthiş bir performans göstererek, kendilerini ifade etmeye çalışmakta ve tabii herkesi sonsuza çağırmaktadırlar. İmanlı, azimli, kararlı ve gelecek adına da ümitle dopdolu olarak. Yürüdükleri yol yürünmez gibi görünebilir. Ne var ki onlar, Zaten bunun böyle olacağının farkındadırlar. Evet onlar bir gün yolların bütün bütün sarpa saracağını, Bütün köprülerin yıkılacağını daha baştan hesaba katmışlardı. Biliyorlardı zaman zaman bir kısım Gulyabaniler tarafından yollarının kesileceğini, Çevrelerinde kin, nefret ve düşmanlık fırtınalarının estirileceğini, Evet yürüdükleri yolun doğru olduğuna inançları tam da ama, akla hayale gelmedik bazı şeylerle engellenebileceklerini de hiçbir zaman göz ardı etmemişlerdi. Bu itibarla da onlar, bütün olup biten bu şeyleri ve olacakları, hak yolunun hususi meşakkatleri sayıyor ve heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden sürekli koşuyor Endişelerine takılan menfilikler karşısında da Allah'a teslim oluyor. İmanın o sarsılmaz kalesine sığınıyor. Yaşadıkları çağ ve hadiseleri iyi okumaya çalışıyor ve Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyet vaadine güvenerek yürüyorlardı. Yürüyeceklerdi rıza ufkuna doğru. Aslında kalp kafa bütünlüğü mülahızasına bağlı yaşayan... Özü sözü doğru bu insanları, şimdiye kadar inandıkları değerlerden vazgeçirmeye kimsenin gücü yetmediği gibi, onları Allah rızası yörüngesinde hareket etmekten ve bu duygularını da yaratanı bütün cihanlara anlatma gayretine bağlamaktan alıkoyamazdı. Onlar böyle bir sorumluluk duygusu ve vazife şuuruyla, ömür boyu sıra dağlar gibi dimdik yerlerinde durabilmiş, her zaman tipiye borana meydan okumuş, sürekli karla buzla savaşmış ve her mevsim meyve veriyor olmanın sırrını keşfederek hep gül yetiştirmiş ve gül türküleri söyleye gelmişlerdir. Onlar hareketleri itibariyle her zaman bir saat gibi ahenkli, Beyanları itibariyle de heyecan, tazelik ve istikamet örneğidirler. Ne hareketlerinde bir aritmi ne de sözlerinde bir halavetsizlik vardır. Kalpleri bir melek kalbi gibi saf ve duru, dilleri de iç derinliklerinin sadık birer tercümanıdır. Bu itibarla da onlar hemen her zaman tavır ve davranışlarıyla imrendirici, söz ve beyanlarıyla da heyecan uyandırıcı olmuşlardır. Onların gönül dünyalarında sürekli hak mülahazası köpürür durur. Beyanlarında ise derin bir Allah aşkı, varlık sevgisi ve insanlara karşı da bir muhabbet, bir şefkat, bir müsamaha, bir af nümayandır. Hak rızası, onların kilitlendikleri biricik hedef, eşya ve hadiseleri doğru okuyup doğru yorumlamak, vazgeçemeyecekleri bir tutku, insanları sevip herkese sine açmaları da, tabiatlarının gerçek rengidir. Onlar, o derinlerden derin aşklarıyla, hakka bakan duruşlarını seslendirdikleri aynı anda, sevginin sırlı ve sihirli anahtarlarıyla da paslanmış ve küflenmiş gibi görülen en katı kalpleri, en sert tabiatları bal mumu gibi yumuşatarak içine girer ve yüce yaratıcının teveccühüne mazhariyetin hakkını eda etmeye çalışırlar. Sevilirler, severler, en amansız ve imansız saldırılar karşısında dahi Peygamberane bir azimle sarsılmadan hep dağlar gibi yerlerinde dururlar. Çevrelerine bakarken de göklerin gözleriyle bakarlar. Ne hışımla girip çarpan fırtınayla devrilir ne de en müthiş zelzeleyle sarsılırlar. Gelen dalga ve sağanaklara bağırlarını açarlar. Gidenlere de bir avuç toprakla dahi olsa cömertlik saçarlar. Bu koç yiğitler, hak rızası gibi en büyük bir işe gönül vermiş olmanın şuurundadırlar. Ve ona ulaşma uğrunda da her şeyi göğüslemeye kararlıdırlar. Şahısları itibariyle hep mum gibi başları önlerinde küçük görünümlü, yanıp aydınlatmaya teşne ve iddiasız göründükleri aynı anda her zaman gerilimde ve kanatlarını germiş bekleyen üveyikler gibi ruhanilerle yarışmaya da hazırdırlar. Onlar duruyor gibi göründükleri zamanlarda bile iç aktiviteleriyle hep canlı, hep kararlı ve hep hummalıdırlar. Yer yer denizler gibi çevrelerini dalgalarıyla sularlar. Zaman zaman da uzakları buharlarından oluşan bulutlarla serinletirler. Yakın uzak her tarafa ab hayat sunar ve nice yıldan beri sürüm sürüm hale gelmiş cansız cesetlere diriliş üfler gezerler. Oturur kalkar, hiç durmadan Çevrelerine ruhlarının diliyle gönül hikayeleri söyler. Ve her türlü dedikoduya ve toplum içinde kin nefret uyaracak tartışmalara karşı sürekli kapalı dururlar. Ve yine onlar her zaman insanlara yararlı olma hülyalarıyla yaşarlar. İnsanlığın değişik bunalım ve manevi ıstıraplarını ruhlarının derinliklerinde duyar semtlerine uğrayanlara sürekli açık durur, dert dinler, dertlerle inler, dertli sineler arar, kendileri gibi muzdarip gönüllerle el ele vererek, ahu efgan dindirmeye koşarlar. Yerinde fitne fesat ateşleri üzerine yürür, dikenler arasında da olsa mutlaka gül diker ve hep gül türküleri söylerler. Bazen o gül renkleri filizinden dışarıya fırlamış tomurcuklar gibi, binbir ızdırabın teessürüyle kan rengine pürünür. Bazen hafakandan çatlayacak hale gelir. Nameleri adeta bir çığlığa dönüşür. Ama her şeye rağmen ellerini göğüslerine kor, bir eyvallah mırıldanır, ve yürürler hedeflerine doğru, Çevrelerine tebessümler yağdırarak, Yürürler ve uğradıkları her yer, Cennet bahçeleri gibi yeşerir, El verdikleri kimseler, ab hayat içmiş gibi dirilir, Himmet elleri, Yedi beyza gibi göz kamaştırır, Gayretleri, Bütün sihirbazların büyülerini bozar, Ve gizip uğradıkları yerlerde, en firavunca düşünceler dahi dize gelir. Onlar iman kaynaklı öyle bir varidat ve zenginliğe sahiptirler ki Karun'un hazineleri onların servetlerine nispeten çerçöp gibi kalır. Hatta eğer isteseler bu ilahi servet ve gına ile cihanları bile peyleyebilirler. Onların ömürlerinin kazanç ve mevhibe kefesi her zaman dop dolu, ziyan kefesi ise şeytanları çileden çıkaracak mahiyettedir. Onlar ömür sermayelerini nerelerde değerlendireceklerini çok iyi bilirler. Ve fani şeyleri baki hakikatlerle değiştirmede fevkalade mahirdirler. Vakitlerini asla boş geçirmez İş ve hizmette geri kalmayı ise katiyen hazmedemezler. Himmetleri Ali iradeleri güçlü, azimleri de mütemadidir. İman ve aksiyon onların en önemli birer kalp ve davranış disiplinidir. Allah'tan başka kimseden korkmaz, kimseden endişe duymaz ve her zaman dimdik dururlar. Dimdik durur yürürler. Fevkalade bir tevazu ve mahviyet içinde cihanları aydınlatmaya doğru. Her zaman yüzleri yerde ve alçak gönüllüdürler. Bazen o semavi düşünceleriyle rüyalar gibi eser ve her tarafa tohumlar saçarlar. Bazen de her yana yağmurlar gibi boşalır, yeryüzünde hayat olur akarlar. Ne işlerinin iyi gitmemesi... Ne ticaretlerinin kesada takılması ne üst üste krizlerin buhranların ümitleri alıp götürmesi katiyen onları sarsamaz. Sık sık ahdü ü peymanlarına yeniler ve Allah'ın kendilerine lütfettiği maddi manevi her çeşit nimeti şeâiri ihya manasına ruhlarının abidelerini ikame etme yolunda harcarlar. Din diyanet nerede? Ve Yaradan'ın teveccühü hangi yönde ise hep orada durmaya çalışır ve sürekli onun isteklerini yerine getirme istikametinde koşarlar. Bunu yaparken de dünya işlerinde başarılı olmaya fevkalade özen gösterirler. Öyle ki o koç yiğitleri sadece bu yönleriyle görüp tanıyanlar onları ahiret bilmez dünyalılar sanırlar. Hak rızasıyla irtibatlarını gördüklerinde de onların aşkı heyecanıyla üfpelir ve kendilerini ilk saftakilerin arasında zannederler. Onlar boş durmayı ve avare ömür tüketmeyi hiç mi hiç sevmezler? Sürekli hareket halinde ve her zaman din dünyayı imar peşindedirler. Okuyup yazma biliyorlarsa bir şeyler karalayarak. Bilmiyorlarsa bilene bir kalem armağan ederek, ne yapıp yapıp hizmet kervanına iştiraklerini devam ettirmeye çalışırlar. Her zaman ilmi sever, alime karşı saygılı davranır, aklı başında ve kalbi hüşyar kimselerle oturur kalkar ve sürekli sohbeti cananda nefes alır verir. Yaar yüzünde hakiki insan kalmasa dört bir yandan ufukları toz duman kaplasa sokaklar bütün bütün çamur seyraplarına yenik düşse her tarafı dikenler sarsa ve zakkumlar gülleri gölgede bıraksa meydanlar saksanlarla dolsa ve saksanın sesleri bülbül namelerini bastırsa Bal kaselerinin etrafında eşek arıları uçuşup dursa, Ormanların ürperten bahşeti, Sokaklarımızda kol gezse, İlme hürmet kalmasa, Marifet kapı kapı kovulsa, İnsanlık bütün bütün vefasızlığa kurban gitse, Dostluklar yıkılıp, Dostlar düşman tavrını alsa, Onlar sarsılmadan hep yerlerinde durur, Ve, her şey devrilebilir. Ben ayaktayım ya. Her taraf kupkuru çöre dönmüş, gözyaşları gibi bir kaynağım olduktan sonra ne ehemmiyeti var. Yürümek için Allah iki ayak lütfetmiş. İş yapmak için de iki pençe. İman gibi bir sermayem var. Gönlüm gibi de bir serhaddim. Dünyaları imara yetecek fırsatlar değerlendirme bekliyor. Rabbime dayanıp bunlarla cihanı cennetlere çevirebilirim. Toprağa atılan her tohum birkaç başak verdikten sonra gelecek adına gam keder de niye? Ve hele bir de Allah ötede birileri binlere ulaştıracağını vaat ediyorsa, der yürürler hedeflerine doğru, harap olmuş yollara ve Yıkılmış köprülere rağmen. Yürür ve ırmaklar gibi geçtikleri her yere hayat götürür. Herkesin ve her şeyin ateşini söndürür. Ateş gibi kendilerini yiyip bitirme pahasına başkalarını soğuktan korur. Mumlar gibi erir gider, erir gider ama binlerce göze ışık olur akarlar. Kâh, leyliler gibi pusuya yatar ve bağırlarını rahmet esintilerine açarlar. Kâh, eşrefi saatlerde ahlarla inler ve ızdırap rıhtımlarından ekstra inayetlere yürürler. Onların yürüdükleri bu yol, hak dostlarının gelip geçtiği bir güzergahtır. Ve bu yolda yürüyenlerin de yolda kaldıkları hiç görülmemiştir. Onlar her zaman imanlı, ümitli, pür heyecan ve her şeylerini hak yolunda bezledecek kadar da cömerttirler. Burada bir verip, ötede onlarcasını elde edecekleri ümidiyle, ömürlerini hep verme şölenleriyle geçirirler. Onların nazarında dini koruma, kollama ve onu dünyanın dört bir yanında imrendirecek seviyede temsil etmeden daha büyük bir paye yoktur. Bu yüce payeye ermeyi hayatlarının biricik gayesi bilir ve dünyada bulunmalarını da sadece ve sadece ona bağlı götürmeye çalışırlar. Hep bu duygularla nefes alır verir. Her zaman bu düşüncelerini projelendirme etrafında bir araya gelir ve bir araya gelişlerini de hakla irtibatlandırarak derinleştirirler. Meli'i alanın sakinleri de onları tebrik neşideleriyle alkışlar ve teyit dilekleriyle yollarına sular serper. Onlar hiçbir zaman kendi rahatlarını düşünmez. Sürekli Allah der, fazilet der ve insani değerler arkasında koşarlar. Peygamberane bir tavırla herkese sinelerini açar. Ve her zaman başkaları için yaşarlar. Onların bu ölçüdeki hasbiliklerine karşılık Allah da, Ellerin ayakların işe yaramadığı çetin bir günde, Bu gönül insanlarına melek kanadından tüyler ihsan ederek, Dünyada onları beklenmedik muvaffakiyet sürprizleriyle şereflendirir. Ötede de vuslat gölgesiyle serinletir. Kutsiler arasına alır özel konuklarına gösterdiği iltifatı gösterir. Sonra da bütün bu lütuflarını hoşnutluğuyla taçlandırır.